Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Steve Tunç Mercator Girişiminin katkıları. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyoda iklim için radyo programı başladı. Ben Can Tombil. Ben de Ömer Meldre. Bugün Özgecan Kara yanımızda yok. Teknik sebeplerden ötürü. Önümüzdeki günlerde kayıtlarımızda o da bulunmaya ve canlı yaptığımız programlarda o da bulunmaya başlayacak. İklim forumuna çok az kaldı. Ufak bir bilgilendirme yapalım neler olup neler biteceğine dair. Ardından da programcılarımızdan ve eski açık gazete ekibinden Mahir gazla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu Keystone XL mücadelesiyle alakalı son gelişmeleri, iyi haberleri, 40 yılda da bir olsa iyi haberleri dinleyebilme, sizlere dinletebilme şansı bulabileceğiz. İklim forumu başlıyor ve çok az bir zaman kaldı. Önümüzdeki perşembe ve cuma günleri gerçekleşecek olan 59 oturum. Boğaziçi Üniversitesi'nde sizleri bekliyor. Ulusal ve uluslararası katılımcılar var. Sosyal Hareketler Forumu olarak da nitelendirebilmek mümkün. Birçok yan etkinlik de olacak içerisinde. İklim için şarkı söyle etkinliği bunlardan bir tanesi. İklim forumunda, iklim forumunda düzenlenecek olan sergi bunlardan bir tanesi. Kayıtlar kapıda olacak. İklim için org sitesinden görebilmeniz mümkün. ...programın güncel halini, adresi ve neler konuşulacağına dair olan ufak bilgileri. Ama ilk günden bahsetmek gerekirse yani 12 Kasım'dan bahsetmek gerekirse... ...oldukça kalabalık ve e, ünlü isimlerin de e, olacağı bir açılış konuşmasıyla forum başlıyor. Konuşmacılar arasında Jeffrey Sachs var... Bill McKibbon'un göndereceği bir video konuşması, video görüntüsü olacak. İstanbul'daki foruma hitaben yaptığı bir konuşma olacak. 350 Orkun kurucusu. Stephen Kretzman var. All Change uluslararası kurucusu ve... direktörü. Hasan Keyif'ten, Gerze'den gelen aktivistler olacak. Aynı zamanda iklim değişikliği ile alakalı mücadeleyi anlatacak olan kadınlar, öğrenciler ve LGBTİ aktivistlerinin de bulunduğu bir açılış gerçekleşecek. Sabah saat 9.30'da 11 arasında. Ardından sunumlara başlanacak. Ve bu sunumlar içerisinde 5'in 5 beş farklı yerde düzenlenecek olan sunumlarla beraber gün boyunca saat 11'den başla, 11'de başlayıp 19.30'a kadar devam ede devam eden çeşitli konularda iklim değişikliğine doğrudan ya da dolaylı olarak temas eden konuları tartışabilme fırsatı bulabileceğiniz. Ee, bir oturum serisi görebileceksiniz 12 Kasım itibariyle Boğaziçi Üniversitesi'nde. Bununla alakalı detaylı bilgileri görebilmek mümkün iklim için.org sitesinde ve aynı zamanda ertesi gün de devam edecek bu program. 14 Kasım'da ise yani cumartesi günü de saat 14'te Galatasaray Meydanı'nda Galatasaray Lisesi önünde bir basın açıklaması düzenlenecek. Buradaki basın açıklamasında da aynı şekilde büyük bir kalabalığın gelmesi bekleniyor. Buradan da davetimizi biz tekrardan yapalım. Evet G27 buradan talepler dile getirilecek. Aynı zamanda İklim için şarkı söyleyen Türkiye'de bir araya gelmiş en büyük koroda gene Galatasaray'da da meydanda da olacak. Evet. Megafonlarıyla beraber. E, i̇klim için programı da devam edecek. Hem oradan yaptığımız kayıtlarda hem de burada bıraktığımız kayıtlarda beraber yapacağımız e, programımıza da aynı şekilde devam edeceğiz. Yap, yapmış olduğumuz programımıza devam edeceğiz. Şimdi gündemimizi tekrar geri dönmek gerekirse... Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Exxon Mobil, e, e, Keystone XL özür dilerim. Keystone XL mücadelesiyle alakalı ilginç gelişmeler yaşandı. E, hafta içerisinde açık gazetede biz bunları aktarabilme fırsatı bulabildik. Şimdi de 350 Ortadan Mahir Gaz var mikrofonda. E, merhaba. Merhabalar. Merhaba Mahir. E, bize son gelişmelerden bahsedebilecek misin acaba e, abi? Neler olup neler bitti? 10 gelişmeler. Olumlu bu haberden sonra ekstra bir gelişme olmadı e, açıkçası. E, Keystone XL boru hattı işte geçtiğimiz cuma günü e, ABD Başkanı e, Obama tarafından e, nihayet diyebiliriz. E, reddedildi edildi. Bu, bu tabii e, aslında beklenilen bir gelişmeydi yaklaşık bir yıldır. E, çünkü e, Obama yönetimi e, bir yıldır bunun sinyallerini veriyordu bir şekilde. Hatta bir yıldan uzun bir süredir. Aa, ama tabii e, bu kararın kendisinin pozitif etkisini bir yana bırakırsak işin gelişimi son derece olumlu e, ve hikayenin tümüne bakacak olursak da umut verici, e, feyd alınabilecek bir hikaye. Çünkü Keystone mücadelesi yeni bir mücadele e, sayılmaz. 2009 hatta belki biraz daha öncesinde başladı ve ilk olarak başladığında da büyük ölçüde e, Bu toplumsal hareketler literatüründe benim de arka bahçemde olmaz veya yani not in my backyard tarzı bir karakteristik ve özellikleri vardı. İşte çünkü hattın geçeceği toprak sahipleri aslında itiraz ediyordu ama öyle olmadı. Birden yayıldı, çok geniş destek buldu. 2011 yılında iklim hareketinin gençlik temelli diğer kısmı için içine dahil olup ki karşı. ...seslerini yükseltmeye başladığında hat e, ilginç bir şekilde yani bundan daha yaklaşık beş yıl önce... ...oldu bitti gözüyle bakılıyordu yani, yani hani e, hatta alay ediliyordu bu e, hareketi geçenlere karşı hatta. E, belki burada biraz daha detay vermeden önce bu hattın neden bu kadar önemli olduğunu... ...ve Türkiye'deki bir yerel radyoda neden e, bangır bangır e, belki bir haftaya yakamı süredir bundan bahsedildiğini e, söylemek lazım... Çünkü bu hattın tamamlanması halinde dünyadaki en büyük karbon bombalarından bir tanesi patlatılmış olacaktı. Bu şu anlama geliyor. İklim değişikliğinin başlıca sebebi, sebeplerinden bir tanesi olan karbondioksitin atmosferde belli bir seviyede olması lazım. İşte i̇ki derecenin altında iklim değişikliğinin önünebilmesi için işte milyonda 350 parçacık seviyesinde olması lazım. E, Keystone'un e, petrol taşıyacağı e, Kanada Kaptan Kumulları bölgesinin Tüm e, petrolü çıkarttığı atmosfere e, yaklaşık milyonda 180 partik, sadece o bölgeden eklenmiş olacaktı. Günde 50'den fazla kömürlü termik santralin yaptığı e, ...emisyona eşit bir emisyon çıkacaktı. 800 bin baril petrol geçecekti. Yani e, e, e, ciddi bir mücadele... ...ve hattın kendisi de 2.700-2.750 kilometreye yakın bir uzunluğu vardı. E, Ve tüm bunlara rağmen hareket bir şekilde kazandı. Ee, belki şimdi neden kazandı? Üzerinde biraz e, durmak faydalı olabilir. E, karşılarındaki lobi petrol Dünyanın en güçlü fosil lobilerinden bir tanesi ve yarıya yakın bölümünün üçte biri e, tamamlanmıştı güney bölümü. Buna rağmen kazandı hareket. E, şundan kazandı çünkü e, hareketleri zaten kazandıran veya kaybettiren siyasetçiler değil. Harekete geçen siyasetçiler değil. E, insanlar, topluluklar Ve çok geniş kesimler tarafından bu mesele sahiplenildi ABD'de. Ee, sadece işte ilk başta bu benim arka bahçemde olmaz e, karakteri var demiştik e, ilk çıkışında. O, o özellikten çok çabuk sıyrılmıldı. E, ve e, Hello? Kolay kolay Aha. böyle bir e, fosil yakıt projesinin, pardon, e, böyle bir fosil yakıt projesinin bir daha e, en azından dünyanın belli bir bölümünde e, yapılamayacağının altını e, çizildi. 2011'den, 2015'e, 4 yıl içinde e, reddedildi. Bunlar çok iyi şeyler, kutlamamız lazım bunun e, başlık dediğim gibi. Çünkü hani iklim metresi söz konusu olduğunda sınırlar diye bir şey de olmadığı için hani dünyanın herhangi bir yerinde iklim, Fosil yakıtlara karşı elde edilen müzakeler hepiniz için elde edilmiş müzakeler sayılır. O yüzden e, arada gelen böyle iyi haberlere de mutlaka kutlamalıyız. Evet ve bir başlangıç da olabilir değil mi Mahir? Yani şimdiye kadar bu kimsenin aklına bile gelmiyordu <gülüyor> TransCanada gibi son derece büyük Kanada kökenli ama çok uluslu evet. bir şeyin şirketin büyük gücüne rağmen ve dünyanın senin de dediğin gibi en büyük karbon bombası gezegenin üzerindeki karbon bombasının fitili söndürülmüş oldu. Ve bunda Kızıl Kızılderili Kobo İttifakı gibi tarihte hiçbir zaman düşünülmeyecek şeyler gerçekleşti. Toprak sahipleriyle filan. Ve bu kana şey Fransa için de tabi Fransa'da yapılacak görüşmeler için de son derece umut verici sayılabilecek bir gelişmeydi. Nitekim 2000'den fazla kişi de Beyaz Evin önünde dün Şey yapmış göstericiler de yeni bir şey yani. Biz, biz bozulmuş bir sistemin e, savunucusuyuz, adaleti durduracağız bütün. Yani hal, e, karın önünde halk gelir diye beklediğimiz liderler de bizdik diyorlar filan İlginç bir şey olmuş yani. <gülüyor> bütün hareketler dünyada bağlı. Genç insanlar biz bir tek bir meseleyle ile ilgilenmiyoruz. Bütün sorunların kavşak noktasında yer alıyoruz ve amacımız muazzamdır filan demişler. İlginç, yani bayağı sivil itaatsizlik olmuş dün de yani. Evet, e, tabii ki yani, e, bir kere bu kazanç, bu kazanım, e, bu zafer e, bundan sonra artık hani fosil yakıtların e, yerin altında bulunmaktadır. E, bırakılması yönünde özellikle ABD ve Avrupa kaynaklı ciddi bir hareketin fitilini ateşleyebilir. Şu noktayı söylemek lazım. Yani fosil yakıt lobisi bu kararla sırt ölmedi. Son derece güçlü bir lobi olmaya devam ediyor. Yönübür gün kongrede, ABD kongresinde veyahut başkan değişir, yeni bir cumhuriyetçi bir başkan gelir. Tekrar projenin hortlaması gündeme gelebilir. Çünkü dediğimiz gibi 3'te işte bir tamamlanmış, 1'e 1 kısım tamamlanmış bir projeyla bahsediyoruz. Ama ee, Karsında istikrarlı bir şekilde duruş sergilendiği sürece bu gibi projelerin yapılmasında artık zor olduğu bir döneme girmiş bulunuyoruz. Ha, bu şunla birleşirse eğer yenilebilir enerji alanında gerçekleşen devrimle birleşirse beraber o zaman daha iyi belki anlamı anlaşılabilecektir her yerde. Daha bu sabah bir haber okudum. New York Times'da çıktı. Texas, yani petrol lobisinin abi bir belki tahtı diyebiliriz. Texas'ta rüzgarlı enerji santrallerinden rüzgar rüzgarlı santrallerinden o kadar fazla enerji elde edilir ki enerji şirketleri akşam saat 9'dan sonra enerjiyi bedava vermeye başlamış. Hı. Tutamadıkları için. Evet. Yani e, çok ciddi bir atılım da var. Şimdi burada tabi e, dünyada görmekte olduğumuz şöyle bir e, maalesef iklim var. Hani gelişmiş ülkeler ve gelişmişte olan ülkeler. Gelişmekte olan ülkelerde e, farklı hala kömünü yönelik ciddi yatırımlar e, olduğunu görüyoruz. E, ama bunların arasında da Çin ve Hindistan gibi ülkelerde e, beklenmedik derecede e, kömürün e, gerilediğini görüyoruz. Geçen yine bulundukta bir haber çıkmıştı. Kömür tarihte belki ilk defa son yıllarda bu kadar fazla geriledi. Yüzde 4 civarında düşmüş kümür kullanımı, kümür yetersen yeterli. Ama işte gelişmekte olan ülkeler arasında bile Türkiye gibi ülkeler var. Hala 50 ila 80 arasında yeni termik santral e, inşa etme projesi var. Hatta dünyanın o, en büyük termik santralini, kömür yakıtlı termik tabii, santralini tabii, de yapma tabii. planları var. Yapma planları var Türkiye'nin. İşte bu şu anlama gelecek bir anlamda. Bugün Türkiye'ye çok fazla dillendirilen bir argüman vardır. İşte Türkiye enerjide dışa bağımlı doğru ama Türkiye bu girdiği yanlış yolda ısrarcı olursa eğer enerjide dışa bağımlı sorununu da çözemeyecek. Enerji sorununu çözemediği gibi. Çünkü tüm dünya yenilir enerjilere geçiş sağlarken ve yenilir enerjilere geçişi yerel üretim yöntemlerini benimseyerek. sağlarken işte örneğin Çin güneş panellerini yerel üretiyor veya işte e, ilgerli termisanterler yerel üretmeye başlanıyor. Birçok gelişmekte olan ülkede. Türkiye dışarıdan bu teknolojileri ithal etmek durumunda kalacak ve bir anlamda yine enerji dışa bağımlılığını bu şekilde korumuş olacak. E, aynı zamanda e, örneğin bugün Almanya'da yaklaşık 250 bin kişi yeni bir enerji sektöründe çalışırken bu istihdamı da yaratamayacak hala. E, belki de kömür madenlerinde insanların e, ölümünü izlemeye devam edecek. Dolayısıyla yine bir Mersin-Tersin durumu hakim. Ama işte ki son gibi zaferler bize de ilham versin, ilham vermeli diyelim. Evet önümüzdeki günlerde de bu G20 ile ilgili olarak yapılacak forumlar ve arkasından da cumartesi günü 2'de yapılacak 14'ündeki basın açıklamasında da talepleri dile getirmek özellikle de Türkiye bu açıdan yani güneş Aynı sistemin içinde olduğunuz için şey, dışa bağlı bir enerji olmuyor anladığım kadarıyla. Türkiye güneşli bir ülke yani. Türkiye son derece güneşli bir <gülüyor> ülke. Tabii ama işte güneşten enerji üretebilecek sistemleri yerel e, üretmeye yönelik bir planı projesi Türkiye'nin şu anda ne A, yok. kadar? Yok. E, onu belki tartışabiliriz. Evet. E, tüm bunlar yapılabilir. Çünkü e, eğer 80 tane kömürlü timing santral yapacak e, kaynağınız varsa Diğerinde yapacak kaynağınız vardır, oluşturabilirsiniz. Olay sadece doğru e politika seçimleri, siyasal seçimleri. E işte önümüzdeki günlerde bu, bu Perşembe ve Cuma günleri e Boğaziçi Üniversitesi e ev sahipliğinde gerçekleştirecek bir forum var. iklim forumu. Orada bu ve bunun gibi konularda çok çeşitli oturumlarda ele alınacak. Bir kere onu söyleyelim. E ona katılım e sağlayabilme açısından katılım önemlidir. Oradaki çıktıların paylaşımlığı. Daha fazla insana ulaştırılması önemlidir. E sonrasında da G20 var. G20 öncesinde de çeşitli aktarlar e, devam edecek. Bunlardan bir tanesi de Basın Bildirsi sanıyorum. Evet son olarak G20 var. G20'den, G20'den sonra Paris var. Ve Paris'ten sonra 350 orgun belirlediği bir Nisan ayı var. O Nisan ayına dair ufak gelişmelerden de bahsedebilir misiniz? Vaktim azal, vaktimiz azaldı ama neler olup neler bittiğine dair belki bir şeyler evet, söyleyebiliriz. Bahsedeyim. Paris'te bir Paris'teki Birleşmiş Milletler'in değişikliği çerçeve sözleşmesinin 21. Taraflar Konferansı son derece önemli. Onun öncesinde 29 Kasım'da büyük bir yılış var. Paris'te 12 Aralık'ta yine Paris sokaklarında ve dünyanın çeşitli bölgelerinde eylemler olacak. Sonra insan veya işte Mayıs gibi aslında olabilir. Mayıs takması muhtemel. Şu yapılacak tüm dünyada. Şimdi bizim Paris'ten sonra her şeyden önce beklemeye vaktimiz yok. Çünkü Paris'te bir anlaşma çıksa dahil, e, dahi hmm. e, o çıkacak anlaşma sadece çağ bir anlaşma olacak. Yani uygulama noktasında bugün iklim değişikliği meselesinde uluslararası sistemin en önemli sorunlarından bir tanesi uygulamanın takipatının izlenmesinin e, ve bir şekilde zorlanmasının e, yapılamaması öyle bir mekanizmanın Uluslararası sistem açısından olmaması ama işte bu nasıl olabilir ancak aşağıdan gelecek bir baskıyla olabilir. Devamlı bir baskıyla olabilir ve bu iğmeyi de korumamız lazım. Paris'teki iğmeyi, Paris öncesindeki iğmeyi korumamız lazım. Dolayısıyla Nisan sonunda veya Mayıs başında tüm bu işte çalıştaylar, yürüyüşler, eğitimler, toplantılarla oluşturduğumuz iğmeyi korumak için E, fosil yakıt projelerine, tüm dünyada hedef seçilen fosilite projelerine yönelik spesifik doğrudan eylemler gerçekleştirilecek. Hı hı. Sivri ithaletsizlik şeklinde. Yani bu, bu belki de hiç benzeri görmemiş e, bir eylemler zinciri olacak. Çünkü hani bir doğrudan eylem olması, iki spesifik projeleri hedefini alması, üç tüm dünyada koordinasyon halinde yapılması açısından. Evet, bunu da yakından takip edeceğiz. Çok teşekkürler. Forumda da aynı şekilde teşekkür görüşmek ederim. üzere. Çok teşekkürler. ederim Görüşürüz. Evet. Bu daha başlangıç mücadelesi devam dedik yani. Evet, aynen öyle. Önümüzdeki günlerde de bunu hep beraber diyebilmek için iklim forumunda bir araya geliyoruz. İklim için radyo programı da devam ediyor. Hem de forumdan sonra da aynı şekilde, aynı tempo ile devam edecek iklim değişikliğine dair olan gündemi aktarmaya. Ama bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İklim için. Paris servisine doğru iklim hareketleri ve politikaları güncel. Hazırlayan ve sunanlar, Özge Can Kara ve Murat Can Tombil. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Ştiftung Mercator girişiminin katkıları. Açık Radyo program destekçisi olun.